Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği iklim değişikliği zirvesinin açılışıyla başladı. Dünya liderlerine seslenen Guterres, 2050 yılına kadar müzakere etme zamanı değil, karbon salımını 2050'ye kadar sıfıra indirmek için harekete geçme zamanı ifadelerini kullandı. Benzer şekilde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de dahil olduğu 16 çocuk aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülke hakkında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımları atmadıkları yani harekete geçmedikleri gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e şikayette bulundu. Birleşmiş Milletler'e sunulan resmi şikayet dilekçesinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin de var. Fosil yakıt kullanmadan yelkenli tekneyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve iklim zirvesine katılan İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg konuşmasında ''Benim burada olmamam gerek. Okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden unut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor. Kitlesel yok oluşla karşı karşıya yiyeceğiz ama siz sadece... Para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz dedi konuşmasında. Güney Amerika ülkesi Şili'de 10 yıldır süren susuzluk sorunu daha da tehlikeli bir hale geliyor. Ülkedeki iklim değişikliği ofisine göre son 10 yıl ülkenin en kurak 10 yılıydı ve sorun daha da büyüyerek nüfusun %70'inden fazlasını etkilemeye başladı. Ülke bu yıl 25. Taraflar Konferansına. Ev sahipliği yapacak iklim değişikliği sözleşmesinin ve başkent Santiago'nun yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki kırsal Runge bölgesinin içme suyu bakanı Savina Martinez bu duruma ilişkin şöyle diyor. Bu yıl çok kurak geçti. Neredeyse hiç gerçek anlamda yağmur yağmadı. Bu hepimizi daha da fazla etkileyecek çünkü yaz geliyor. Yazın suya daha fazla ihtiyacımız olacak dedi. Tabii güney yarım kürede olduklarını unutmayalım. Greenpeace, Şili sorumlularından Estefania Gonzalez ise hükümet bu konuyu ciddiye almalı ve küresel iklim değişikliğine karşı adım atmalı. Aynı zamanda artık suya erişimi olmayan bölge insanlarının hesaba katarak suya hala erişebilenler açısından israfı önlemek için de düzenlemeler yapmalı dedi. Evet kuraklık Türkiye göller bölgesinin de sorunları içerisinde. Burdur'a bağlı yeşil Ova ilçesinde başta Flamingo'lar olmak üzere birçok kuşun ev sahipliğini yapan Bayındır Gölü'nün hemen ardından Yarışlı Gölü de kurudu. Sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acı olan göl tamamen kuruyunca çöle dönüştü. Lisinia doğa yaşam alanı kurucusu Östürk Sarıca son yıllarda küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı ve aşırı sıcak havalar nedeniyle Tamamen kuruduğunu söyledi Öztürk Sarıca. Özellikle Flamingoların son dönemde kullanmaya başladığı alanlardan birisiydi. Akgöl'ün kuruması, yarışının kuruması ile birlikte Flamingolar artık sadece Burdur Gölü kenarında ve Acıgöl'de var. Özellikle küresel ısınma kaynaklı ve bu yıl anormal derecede yükselen hava sıcaklıkları ve yağış rejiminin çok düzensiz olması, bölgenin ciddi anlamda yağış almıyor olması, sulak alanlarımızın hızla kurumasına neden oluyor diye konuştu. Sarıca ayrıca göller bölgesinde büyükbaş hayvancılığın yoğunlaşarak devam etmesi, alternatif ürün modellerinin yaygınlaşmaması, küçükbaş hayvan ve susuz yetişen aromatik bitki üretiminin azlığı, ayrıca sulak alanlarımızın büyük kısmının etrafında yoğunlaşan mermer ocakları gibi başka sorunlar da var diye konuştu. Körfezli çevre aktivistleri Eybek Dağı'nda bir araya geldi. Kaz Dağları'nda bulunan Eybek Dağı'na yapılması planlanan rüzgar enerjisi santrallerinin yanlış yere ve yanlış ölçekte yapıldığını savunan aktivistler protesto gösterisi yaptı. 300'e yakın eylemci 3,5 kilometre yürüyerek Eybek Orman Gözetleme Kulesi'ne ulaştı. Daha sonra yüzün üzerindeki kişi Eybek Dağı'nın zirvesine tırmandı ve zirvede pankart açtılar. Doğaya, insana, bilime, özgürlük. Birleşe birleşe kazanacağız. Kadınlar her yerde mücadelede havama, suyuma, dağlarıma dokunma sloganları attılar zirvede. Basın açıklamasında projenin bugüne kadarki çet süreciyle gelinen nokta hakkında bilgi verildi ve proje iptal edilene kadar mücadeleye devam edileceği, çet olumlu karar verilmesi halinde kararında dava edileceği vurgulandı. Karaburun'da da, çeşmede de mantar gibi biten restlerin bölgenin ekosistemine açtığı zararların ve bölge halkının şikayetlerine konu olan restlerin kuşlar, arılar, yarasalar ve insanlar üzerinde etkilerine dikkat çekildi. Eybek Dağı'na yapılmak istenen restlerin Eybek ekosistemine olası etkileri anlatıldı. Enerji açığımız var söyleminin koca bir yalan olduğu belirtildi. Türkiye'nin 80 bin megawatt üzerinde kurulu gücünün olduğu ama 2018'de bunun yalnızca 47 bininin kullanıldığı, önce kayıp kaçakların önlenmesi ve enerji tasarrufu ve verimliliği gibi önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada yenilenebilir olmasına rağmen yanlış yere, yanlış ölçekte yapılan reslerin sorgulanması gerektiği ve ayrıca doğru yerde, doğru ölçekte yapılacak yenilenebilir enerji tesislerinin de yerel yönetimler ve halkın ortak olacağı kooperatifler eliyle yapılması ve bu şekilde enerjinin demokratikleştirilmesi gerektiği de vurgulandı. Basın açıklamasının ardından EYBEC'e çığlık olarak EYBEC'te yangın var diye kulaktan kulağa bağıran eylemciler mücadeleye daha büyük kararlılıkla devam edeceklerini belirterek dağıldılar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği